Bismillahirrahmanirrahim, çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bundan önceki iki bölümümüzde dinimizin çok önemli ibadetlerinden, temel ibadetlerinden hac konusuna başlamıştık. Öncelikle haccın tanımı, çeşitleri ve kimlere farz olduğu konularını işledikten sonra haccın farzları konusuna girmiştik. Onu da e, hacin üç farzıyla, e, üç farzı çerçevesinde ele almaya başlamıştık. İşte bunlardan bir tanesi ihramdı, e, bir tanesi Arafat e, vakfesiydi, bir tanesi de ziyaret tavafiydi. Bunlardan ihramla ilgili e, bilgilerimizi sizlerle paylaşmıştık. E, daha sonra e, hacin en önemli e, rüknünden birisini oluşturan Arafat vakfesiyle ilgili bilgileri de Yine sizlere sunmaya çalışmıştık ve ziyaret tavafına yani haccin üçüncü farzı ve aynı zamanda önemli rükünlerinden bir tanesi olan e, ziyaret tavafı konusuna gelmiş. Hatta kısaca ondan da bahsetmiş ama bir sonraki bölümde devam edeceğimizi belirtmiştik. İşte şimdi de e, haccın bu önem, e, en önemli rükünlerinden biri olan ziyaret tavafı ile başlayacağız ve bundan sonra yine hac ile ilgili bilgilerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi ziyaret tavafına bizim fıkıh eserlerimizde e, ifada tavafı da denir. Hatta Türkçemizde bu bazen ifaza şeklinde de telaffuz edilir. Yani bu haccın e, en önemli rükünlerinden bir tanesini oluşturuyor ve en önemli farzlarından bir tanesini oluşturuyor. Zira bu olmadığı zaman e, hac yerine gelmemiş sayılmaktadır. Peki tavaf neydi? Tavaf hepinizin bildiği gibi aslında bir ibadet olarak... E, Kabe'de, Kabe'de Hacer-i Esved'in hizasından başlayıp Kabe'nin etrafında yedi defa dönmek anlamına geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Tavafın bir rükün olduğu yani haccın olmazsa olmaz olduğu aslında ayet-i kerimeye dayanıyor. Ayet-i kerime de وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيكَ buyuruluyor. Yani o kadim o eski evi yani Kabe'yi tavaf etsinler buyurulmaktadır. O yüzden haccın en önemli iki rüknünden bir tanesi e, ziyaret tavafı e, e, olmaktadır. Şimdi e, tabi bu ziyaret tavafı ile ilgili nasıl yapılacağı, bunun e, şartları e, ve e, nasıl yerine getirileceği ile ilgili bazı bilgiler var ama sırası gelmişken İsterseniz yani diğer tavaf çeşitlerinden de bahsedelim. Ziyaret tavafı farz olan tavaf oluşturuyor, ama onun yanında hüküm bakımından ve yapılış bakımından farklı tavaf çeşitleri de vardır. Mesela hüküm bakımından farz olan işte bu ziyaret tavafı var, vacip olan, sünnet olan, nafile olan tavaflar var. Ama aynı zamanda da yapılışı bakımından bazı çeşitlere ayrılıyor. Mesela kudüm tavafı var. Kudüm tavafı aslında kudüm gelmek anlamına geliyor. Özellikle belki biraz sonra hac çeşitlerinden bahsedeceğiz. İfrat hacci yapanların yani umresiz sadece hac yapanların Mekke'ye vardıklarını yaptıkları ilk tavaftır. Bu tavafın yapılması bildiğiniz gibi sünnettir. İkincisi ziyaret tavafı ki bunu zaten anlattık. Yani haccın rüklünü oluşturan ve e, o olmadığı takdirde haccinle olamayacağı e, önemli bir e, tavaf çeşididir ki bununla ilgili bilgileri biraz sonra biraz daha detaylı olarak açıklayacağız. Bir başka şey veda tavafıdır. Veda tavafı daha önce bahsetmiştir Afaki denilen bir kavramdan bahsetmiştik. Afaki demek Mekke'ye mikat sınırları dışından gelen yani Mekke'de oturmayan esas itibarıyla dışarıdan gelen insanlardı Yani bu insanların Mekke'ye geldiklerinde ilk olarak, e, biliyorsunuz yani bir kudüm tavafında bulunmaları, bir selamlama tavafında bulunmaları gerekiyor. Ama ayrılırken de bir selamlama tavafında bulunması gerekiyor. Ki buna veda tavafı adı veriliyor. Bununla ilgili yani bu vacip olan bir tavaftır bu Mekke dışından gelenler için. Bunlarla ilgili bilgiler de daha sonra sizlerle yine kısaca paylaşacağız. Bir başka şey umre tavafıdır. Umre tavafı e, gerek e, hacda gerekse hac dışında umre yapanlar için ee, önemli olan farzlardan bir tanesidir ee, umre tavafı ee, bu tabi ki e, hacda da gerekli olabilir çünkü gerek temettü hacci yapanlar gerekse kıran haccı yapanlar hem umreyi hem de hacci birlikte yaptıkları için burada da umre söz konusudur. Ama hac dışında da yine umre e, olabilir ve bunun e, tavafı da yine e, farzlardan bir tanesidir yani umrenin farzlarından bir tanesidir. Bir başka şey nezir tavafıdır. Nezir adak anlamına geliyor. Ee, yani bir kişi Kabe'ye Kabe tavaf etmek üzere bir adakta bulunmuşsa onun yerine getirilmesi Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ee, adak konusunu yine ilerideki e, konularımız arasında yer alacaktır. Bir başka tavaf çeşidi de nafile tavaftır. Yani bu saydıklarımızın dışında e, Mekke'de bulunan e, kişilerin yani bu bulundukları süre içerisinde e, bu farz ve vacip tavaflar dışında e, sürekli olarak yapmak durumunda oldukları ya da yaptıkları e, sevap kazanmak amacıyla yapmış oldukları tavaflara da biz nafile tavaf adına veriyoruz. Bildiğiniz gibi bunlara aynı zamanda tatavu adı da veriliyor. Bir başka tavaf çeşidi de tahiyyetül mescid tavafıdır. Bu aslında mescidi e, selamlama tavafıdır. Yani mescidi harama gelen bir kişinin eğer e, e, kudüm e, tavafı, ziyaret tavafı, umre tavafı, veda ya da nezir gibi başka çeşit tavaflarla Kabe'yi tavaf etmesi söz konusu değilse, hani ilk geldiğinde mutlaka e, bir Kabe'ye gelip bir tavafta bulunması gerekiyor ki bu da e, o Kabe'yi selamlama anlamında tahiyyatül mescid tavafı adı e, veriliyor buna. Evet, şimdi bu kısaca farklı tavaf çeşitlerini sizlerle paylaştıktan sonra esas konumuz olan haccın rüklü ve farzı niteliğindeki ziyaret tavafı hakkında biraz daha fazla, biraz daha detaylı bilgi vermeye çalışalım. Daha önce de belirttiğimiz gibi buna aynı zamanda ifada tavafı, yani Türkçemizde ifaza da denir adı veriliyor. Ne zaman yapılır bu? Haccın bir rüküne oluşturduğu için. Her şeyden önce Arafat Vakfası'nın yapılmış olması gerekiyor ve bunun belli bir zaman içerisinde de yapılması gerekiyor. Yani hac yapılırken belli bir sıra dahilinde yapılmış olması gerekiyor. Peki bunun vakti ne zamandır değerli izleyenler? Bunun vakti Kurban Bayramı'nın ilk günü özellikle Hanefi mezhebine göre yani e, tan yere ağırdıktan sonra Yani şafak attıktan sonra ki bu sabah namazının e, Girdiği vakte tekabül etmektedir e, Onunla beraber bunun vakti girmektedir e, Şafii mezhebine göre ise e, Gece yarısından itibaren başlar Yani e, Arafe gecesi bayram gecesi yani Bayram arasındaki gecenin Gece yarısından itibaren e, Başlamış e, oluyor Bu tavafın vakti başlamış oluyor Ama bunun tabii ki ee, müstehap olanı daha faziletli olan e, e, vakti bayramın birinci günü yani akabe cemresi dediğimiz hani büyük şeytan taşlandıktan sonra kurban kesip tıraş olduktan sonra yap yapılması daha e, faziletlidir zaten e, genellikle de sıralama bu şekilde yapılmaktadır yani nasıl oluyor yani hacılar e, mina'da e, şeytan taşlıyorlar daha sonra kabe'ye gelerek e, farz olan bu ziyaret tavafını e, yapıyorlar. Yani uygulama bu şekildedir. tabii ki bu ziyaret tavafını yapabilmek için bunu, e, buna niyet etmek gerekiyor. Niyetsiz tavaf olursa bu ziyarat tavafı e, anlamına gelmeyeceği için e, özellikle bunu Allah'ın haccın tavafını yapmak istiyorum. Tavafı benim için kolaylaştır ve kabul eyle şeklinde e, ya da buna benzer e, lafızlarla niyet etmek gerekiyor. Bir başka e, geçerlilik şartı da tavafın Hanefilere göre bu tavafın çoğunluğunu yapmış olmak gerekiyor. Yani çoğunluğu demek ilk dört şavtın mutlaka yerine getirilmiş olması gerekir. Aslında yedi şavtta meydana geliyor tavaf ama hanefilere göre bunun ilk dört şavtı farz, diğerleri vacip niteliğindedir. Tabii ki e, dördü yerine getirmezsek bu rükün eda edilmemiş sayılır. Yani tavaf hiç yapılmamış sayılır. Ama diyelim ki dört e, şavtı yerine getirdi de bir mazeret sebebiyle veya başka bir nedenle. E, bu üçünü yerine getirmemişse vacibi terk etmiş sayılır. Tabi vacibi terk etmesi dolayısıyla da ayrıca ceza gerekir. O ayrı bir konu. Yine e, e, tavaf esnasında abdestli olmak, e, avret yerlerini örtmek, e, e, tavafa başlarken Kabe'yi sol tarafına alıp Hacer-i Esvet hizasından başlamak, farz ve vacip tavafları yedi şavta tamamlamak ki az önce dediğim gibi hani son üç tanesi, e, vaciptir demiştik. Ve tavafın sonunda da tavaf namazı kılmak tavafın vaciplerindendir. Yani bu say da tavafın vaciplerini oluşturmaktadır. Tabi e, tavaf yapılırken ee, en mükemmel şekilde yapmak bunların bütün e, farzlarıyla vacipleriyle, adapleriyle sünnetleriyle hep beraber yapmak gerekir. Zaten kolay kolay gidilenmeyen e, bir yerdir. Herkesin e, arzuladığı, ulaşmak istediği, ziyaret etmek istediği bir yerdir. E, yerdir Oraya gitmişken e, bu e, bunların bu hükümlerin hepsini yerine getirecek şekilde e, bu tavafı gerçekleştirmek elbette çok önemlidir. O yüzden e, tavafın edasına yani sahih bir şekilde geçerliliğine etki etmemiş bile olsa onun kemaline etki eden ve ilave sevap sağlayan birtakım sünnetleri de vardır. Mesela her shaltın sonunda Hacerü'l-Esved'i istilam etmek. Yani istilam kelimesi önemli bir kelimedir hac, hacda. İstilam bir tür hani selam vermek anlamına geliyor. Nasıl selam vermek? E, tavafa başlarken e, Hacer esvede doğru dönüp elleri e, kulak hizasına kadar kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber diyerek bu şekilde kabeyi selamlamak e, istilam etmek e, sünnettir. Aynı şekilde e, hemen arkasından sağ yapılacak olan saği nedir onu da biraz sonra göreceğiz. E, Safa ve Merve arasında e, bir e, belli bir süre koşmaya saği adı veriliyor. Eğer hemen arkasından yapacaksak, bu tavaflarda ıztiba ve remel yapmak da sünnettir. E bu tabirlere de kısaca açıklayalım isterseniz. Iztiba ne demek? Iztiba demek erkekler için hac ve umre esnasında yani ihram elbisesinin üstteki yani üst elbisesi ki buna biz rida adını vermiştik daha önce hatırlarsanız, bu üst elbisenin ee, üst e, Bir kısmını yani bir ucunu sağ koltuğumuzun altından geçirip sol omuzumuzun e, üzerinden atıyoruz ve böylece sağ omuzumuz e, açık e, kalmış oluyor. İşte bu şekilde tavaf yapmaya ıztıba adı veriliyor. Peki remel ise remel de e, bir tür e, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, sünnetiyle sabit olan bir şeydir. E, omuzları böyle bir e, dik olarak tutup hızlıca ve çalımlı bir şekilde yürümek anlamına geliyor. Ee, bu tür tavaf yani, yani tavaf tamamlayıncaya kadar bu ıstıba hali devam eder. Ama e, remel ise ilk 3 şavtta e, gerekiyor. Yani ilk 3 şavttan sonra remel yapmaya gerekiyor. Gerçi günümüzde tabi e, yoğunluk dolayısıyla ne ıstıba ne de remel. Yani bu şekilde tam anlamıyla yapmak mümkün değildir. Ama bunun sünnet olduğunu bilmek lazım. Yani böyle bir boşluk bulunduğunda bu sünnetleri de yerine getirmek e, hac, hacın e, sünnetleri bakımından önemlidir. Tabii e, değerli izleyenler, e, haccin e, bu yukarıda saymış olduğumuz tavaf dışında da bir takım vacipleri vardır ama her bir vaciple ilgili her bir farzla ilgili de ayrı ayrı vacipler var yani alt vacipler var. Şimdi biz burada isterseniz müstakil vaciplerini kısaca ele alalım. Her bir başlığı işlerken de yine onların vaciplerini ayrıca zikretmiş oluruz. Haccın müstakil olarak vacipleri nelerdir? Birincisi müzdelife vakfesi yapmaktır. İkincisi safa ve merve arasında yapmaktır. Ee, yine e, minada cemrelere yani e, şeytanı e, taşlamaktır. İhramdan çıkmak için saçları kısaltmak yahut da tamamen e, e, dipten tıraş etmektir. Bunlar da vaciptir. E, belli kişiler için belli gruplar için veda tavafı yapmak da Yine haccın müstakil vaciplerini oluşturmaktadır. Tabii ki daha e, önceki bölümlerimizde de bahsettiğimiz üzere e, Mekke'ye dışarıdan gelenler için mikat yerlerinden ihramsız olarak geçmemekte hacin önemli vaciplerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Evet isterseniz e, sırayla bunları kısaca e, madde madde e, zikrederek bunlarla ilgili kısa açıklamalarımızı yaparak e, devam edelim. Bunlardan bir tanesi... Dediğimiz gibi ihrama e, yani birisi Mekke'ye geliş istikametine göre hani e, daha önce açıklamıştık bazı mikat yerleri vardı. E, Mekke'ye dışarıdan, dışarıdan gelenlerin mutlaka bu yerlerden geçerken ihramlı olmaları gerekiyordu. Bunlarla ilgili açıklamaları daha önce e, beyan etmiştik. E, bu aynı zamanda hacim vaciplerinden birisini teşkil ettiği için burada kısaca tekrar etmiş olduk. İkincisi, Safa ile Merve arasında Sa'i etmektir. Şimdi Sa'i, e, haccın çok önemli menasikinden, yani ibadetlerinden ve önemli vaciplerinden bir tanesidir. Safa, Merve e, biliyorsunuz yani Kabe'nin yakınında iki tepecikten oluşmaktadır. Sa'i dediğimiz şey aslında koşmak anlamına geliyor. Bu iki tepecik arasında yani safadan başlayıp mervede bitirecek şekilde yedi defa gidip gelmeye biz Sa'i adını veriyoruz. Bu bir ayetle sabit olan bir ibadettir. Yani hac ibadetlerden bir tanesidir. Nitekim ayette susbilla innas safa vel min buyrulmaktadır. <gülüyor> yani Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Yani Allah'ın sembollerindendir, işaretlerindendir. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah yani Kabe'yi ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir e, mahsur bir günah yoktur e, buyurulmaktadır. E, bu say yani bu koşma iki tepe arasında safadan başlar, e, mervede e, sona erer ve 7 bu şekilde yedi şahut e, tamamlanmış olur. Peki e, say yaparken hangi şartlara riayet etmemiz gerekiyor? E, bunun da e, vacipleri ve sünnetleri vardır. Her şeyden önce bunun ihramlı olarak yapılması şarttır. İlk dört şavd, hanefi mezhebine göre rükündür. Bunu yediye tamamlamak ise vaciptir. Sadece yedi ile yetinilirse eksik kalan her şavd için sadaka ödenmesi gerekir. Yine bu sa'in vaciplerinden bir tanesi de, Buna güç yetirebilenler için yani bedeni olarak güç yetirme imkanı bulanlar için bunun yürüyerek yapılması gerekir. Ama tabii ki bir özrü nedeniyle yürümeye güç yetiremeyenler bakımından bunun oturarak yahut da bir araç vasıtasıyla yapılmasında da bir mahsur yoktur. Peki sayın sünnetleri nelerdir? E, abdestli olması, abdestli olarak yapılması ve sahaya başlarken Kabe'yi yine istilam etmek, yani e, Kabe'ye dönerek e, ona selam vermek e, yine bu Saî'in sünnetleri arasındadır. Yine e, tıpkı şeyde Hervele'de olduğu gibi hani Kabe'nin etrafında koşarken böyle çalımlı yürümede olduğu gibi Saî'de de orada bir iki tane yeşil direk vardır. O iki yeşil direk arasına gelindiğinde Hervele yapmak sünnettir. Peki Hervele ne demektir? Yani şeye benzer bu, Remel'e benzemektedir. Yani Kabe'deki Remel'e benzemektedir. Yani böyle o iki yeşil direk arasında hızlıca ve çalımlı bir şekilde yürümek, buna hervela adı verilmektedir. E, tabii ki bu umrede, yani umre yaparken ve temedduh haccı yaparken e, bu şekilde Safa ve Merve arasında sahi ettikten sonra İhramdan çıkılmaktadır. İhramdan çıkılabilmesi için de saçların tıraş edilmesi yahut da kısaltılması gerekiyor. Yani ya dipten tıraş edilmesi yahut da kısaltılması gerekiyor. E, dipten tıraş etmek erkekler içindir. Kadınların yani ihramdan çıkmak için yani saçlarının uçlarından bir parmak boğumu kadar bir kısmını kesmeleri yeterlidir. Eğer saçları kısaltacaksa erkekler aynı şekilde e, yaparlar. E, bu şekilde ihramdan çıkmış olurlar. Hem ihram, e, ihramdan çıktığımız zaman umre tamamlanmış olur. Ama eğer hac yapacaksak daha sonra biz temettu haccı yapacaksak bir süre sonra tekrar ihrama girmemiz gerekecektir. Peki yine haccın e, kısım haccın vaciplerine devam edelim isterseniz. Bunlardan bir tanesi de e, Arafe günü ya Arafat eee vakfesini yaptıktan sonra o akşam Müzdelife'ye gelinmektedir bildiğiniz gibi. Müzdelife'de e, Akşam ve yatsı namazları cen-ü yani geciktirerek akşam yatsı namazına geciktirilerek ikisi birlikte müzdelife de kılınmaktadır. Bu şekilde akşam ile yatsı namazının geciktirilerek kılınması da yine haccın vaciplerinden bir tanesidir. Haccın müstakil e, vaciplerinden bir tanesi de e, müzdelife de vakfe yapmaktır. Vakfe tıpkı Arafat vakfesinde olduğu gibi bir süre bir yerde beklemek anlamına geliyor. E, Arafe gününü bayrama bağlayan geceyi aslında Müzdelife'de geçirip sabah namazından sonra yani şafak attıktan sonra e, güneş doğuncaya kadar orada vakfe yapmak gerekiyor normal olarak. Yani bu da vaciptir aslında. Yani aslında Müzdelife'de belli bir süre beklemek vaciptir. Fakat günümüzde çok izdiham dolayısıyla e, Müzdelife'de geceleme söz konusu olmadığı için burada e, Hanefi mezhebinin görüşü değil de genellikle e, Diyanet İşleri Başkanlığımız Maliki mezhebinin görüşünü alarak ara şey, Müzdelife vakfesini biraz öne çekmekte ve Müzdelife'de gecelemeden bu vakfeyi yaptıktan sonra e, doğrudan e, minaya e, hareket edilmektedir. Dolayısıyla Maliki mezhebinde arafe günü e, akşam namazından itibaren e, vak, e, müzdelife vakfesi yapılabildiği için e, bugünkü uygulamada e, akşam ve yatsı namazları yatsının vaktinde cem-i ile kılındıktan sonra yani akşam namazı ertelenerek yatsı vaktinde bu namaz kılındıktan sonra e, bu vakfede yerine getirilmekte belli bir süre müzdelifede e, beklenilmekte. Daha sonra da işte peyderpey programa göre gençlere Başkanlığımız e, hacıları oradan e, minaya e, sevk etmektedirler. Ama şunu bilelim ki e, Müzdelife'de belli bir süre e, beklemek vaciptir ve bu, bu vacip de yerine bu şekilde yerine getirilmektedir. Evet haccın önemli vaciplerinden bir tanesi de minada cemrelere taş atmaktır değerli izleyenler. Şimdi... Hem bu atılan yere hem de atılan küçük, küçük çakıl taşlarına cemre adı veriliyor bildiğiniz gibi. Mina Müzdelife ile Mekke arasında yer alan bir bölge. Bayram günlerinde önce Akabe cemresine daha sonra da orta cemre küçük cemrelere taşlar atılmaktadır. Bunlar bizim halk arasında işte küçük şeytan orta şeytan büyük şeytan şeklinde de adlandırılmaktadır. E, i̇lk gün yani birinci gün akabe cemresine yani büyük şeytana yedi taş atılmaktadır. İkinci ve üçüncü günler e, her üç cemreye de yedişer taş e, atılmaktadır. E, bunların toplamı da e, tabii ki 49 taş etmektedir. Dördüncü gün eğer minada kalınıyorsa yine bunların her birine yani üç cemreye de yedi, e, yedişer taş atmak gerekiyor. Yani bu e, tabii bu isteğe bağlıdır. Ama genellikle günümüzde dördüncü günü cemrelere taş atılması söz konusu olmamaktadır. Çünkü çok izdiham dolayısıyla minada gezeleme söz konusu olmadığı için yani Mekke'den gidip geldikleri için insanlar ilk üç gün taş atılmakta, dördüncü gün taş atılmakta, atılmamaktadır. Evet bu cemrelere taş atma zamanı ne zamandır? Bu birinci günde diğer günler fark ediyor değerli izleyenler bu açıdan. Birinci gün Akabe cemresine taş atma zamanı aslında Hanefi mezhebine göre bayramın birinci günü yani fecr-i sadığın doğumundan yani şafağın atmasından yani sabah namazının e, girmesinden itibaren başlamaktadır. E, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre bu e, Arafe'yi bayrama bağlayan gece e, yani bir önceki gece gece yarısından itibaren taş atma imkanı vardır. E, dolayısıyla günümüzde biraz da bu işte izdaham dolayısıyla Şafii mezhebinden ve Maliki mezhebinden de istifade edilmektedir. Peki birinci günü birinci günü bu şekilde akabe cemresine atılır, sadece taş atılır. İkinci üçüncü günleri ise Diğer cemrelere ve üçüne birden, diğer cemrelere beraber üçüne birden taş atılıyor. Ve bunun zamanı ise zevalden başlamaktadır. Zeval neydi? Hani öğle namazının vaktinin girmiş olduğu vakitti. Yani güneşin tam tepe noktasından biraz batıya doğru kaydığı noktaya biz zeval adını vermiştik. İşte bu şekilde birinci gün sadece akabeye diğer günlerde de tamamına yedişer taş atarak bu vacibi de yerine getirmiş oluyoruz. Bu taş atılırken küçük ve orta cemreye taş attıktan sonra dua ediliyor genellikle. Ama büyük cemreye taş attıktan sonra hemen dua edilmeden oradan ayrılmış olmak gerekiyor. İkinci ve üçüncü günlerde mutlaka bu taşların zevalden sonra atılmış olması gerekiyor. Eğer zevalden önce bunlar atılmışsa bunları tekrar atmak gerekiyor. Bu taşları... Kişinin bizzat kendisini atması daha doğru. E, uygun olan da budur. Ama kendisi atmak durumunda olmayan yani takım mazeretleri dolayısıyla bir takım hastalık, yaşlılık, sakatlık dolayısıyla taşları bizzat kendisi atamayan kişilerin e, onlar adına vekalet e, yoluyla bu e, görevin ifa edilmesi de e, mümkündür. E, Tabi e, taş atma günlerinde minada gecelemek Hanefi mezhebine göre e, sünnettir. Ee, ama e, tabi günümüzde e, daha önce de belirttiğim gibi e, yoğunluk dolayısıyla minada e, geceleme söz konusu olmamaktadır. Yani, bu Böyle zorunluluk olduğunda da bu sünnetler terk edilebilmektedir. Evet, Cemrelere taş atmak da haccin önemli vaciplerinden birisiydi. Haccın e, müstakil vaciplerinden bir tanesi de yine ihramdan çıkmak için e, saçları tıraş etmek yahut da kısaltmaktır. Ee, bu bölümümüzde bunlarla ilgili detaylara girmeyelim. Bir sonraki bölümümüzde e, ihramdan çıkmak için bu saçların tıraş edilmesi ya da kısaltılması ile ilgili hükümleri e, sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.